Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Bu hafta Diğer Kam'da Türkiye'den ve Dünya'dan sosyal fayda alanına değen haberlerimiz var. Bu haberlerimizin bir kısmı kadın hakları mücadelesiyle, bir kısmı insan haklarıyla, bir kısmı çevre, bir kısmı hayvan haklarıyla ilgili, kısacası geniş bir yelpazede hem Türkiye'den hem de Dünya'dan farklı haberlerle sizlerle beraber olacağız. İlk haberimiz... Orta Doğu'dan daha çok kadın hakları üzerinde biraz konuşacağız. Suudi kadınlardan radyo kanalı Feminizm FM kuruldu. Suudi Arabistan'daki kadın haklarını savunma amacıyla internette yeni bir radyo kanalı kuran ve adını Feminizm FM yani Nisavya FM koyan radyo kanalının sunucusu Mezopotamya mitolojisindeki aşk ve savaş tanrıçası olarak bilinen İştar Takma adını kullanıyor. BBC'ye konuşan İştar, Nisavya FM 3 hafta önce bir Twitter hesabı açtı ve sessiz çoğunluğun sesi olmak için haftalık programlar yayınlayacak dedi. Radyo kanalı ayrıca yapım sürecine daha ...tahil olmak veya katkıda bulunmak isteyen gönüllülere de çağrıda bulundu. İnternette yayın yapan radyo kanalı son iki haftada yalnızca bir mikrofon, bir düzüstü bilgisayar, ses montaj programı ve bir canlı yayın sistemi kullanarak birer saatlik iki program yayınladı. Suudi Arabistan'ın feminist radyosuna buradan yolu açık olsun dileklerimizi iletelim. Kadınların Çevrimiçi Kütüphanesi yayında Türkiye'den bu haberimiz, kadınların barış mücadelesi hakkında analiz, röportaj, yazı ve çevre içerikleri olan Çevrimiçi Kütüphane okuyucularını bekliyor. Demos Araştırma Merkezi'nin barış, toplumsal hafıza ve geçmişte yüzleşme programı altında yürütülen Kadınların Çevre Kütüphanesi yayına başladı. Kadınların barış süreçlerine dahil oluşuna ilişkin yürütülen uzun dönemli çalışmaların bir parçası olarak tasarlanan kütüphane, Türkiye'de barış, barış alanında yürütülen ve akademik çalışmalar gerçekleştiren, gerçekleştiren kişilerin barış ve çatışma çözümüne toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşan daha fazla kaynağa ulaşmaları için geliştirildi. Merak edenler için Kadınların Çevrimiçi Kütüphanesi, KadınlarınBarışMücadelesi.com adresinde yayın yapıyor. İsteyenler kütüphaneye üye olabiliyorlar. Bir haber daha. Bu da özellikle toplumsal cinsiyet üzerine haber yapan, aslında bir yandan da üçüncü sayfa haberi yapan tüm gazete editörleri ve muhabirler için Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik El Kitabı yayınlandı. Biyanet ve Kaos Gelen'in birlikte yürüttüğü proje kapsamında toplumsal cinsiyet odaklı habercilik el kitabı yayınlandı. El kitabı Biyanet editörleri Çiçek Tahaoğlu ve Elif Akgül'ün ortak eseri. Kitapta kadınlar ve LGBTİ'ler ne zaman haber olur ne zaman haber olmaz. Haber kaynakları ile iletişim, haberde cinsiyetçilikten kaçınmak için 14 madde, bir net Haber Merkezi'nden deneyimler gibi başlıklar yer alıyor. E, gazetecilik ve habercilik alanında çalışan herkesin edinmesi gereken bir el e, kitabı bu. Hazır yayınlanmış bir kitaptan bahsetmişken e, yeni yayınlanan bir başka kitabı daha analım. İletişim yayınlarından Ceren Lordoğlu'nun İstanbul'da Bekar Kadın Olmak adlı kitabı yayınlandı. Okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyorum bu kitabın çünkü özellikle gündelik yaşamda kadınların ne tür problemlerle özellikle de bekar kadınların ne türden problemlerle karşılaştığına dair oldukça kapsamlı bir çalışma, ee, Çalışmanın bazı soruları var. Akşam eve döneceğimiz saate göre rota belirlemek, evden çıkarken şehrin nerelerinden geçeceğimize göre kıyafet seçmek gibi. Gündelik hayatımıza dair ayrıntılar yanında. Bir de pek görünür olmayan konular var diyor. Ekonomik imkanlarımız dolayısıyla seçme imkanımız varsa şehrin neresinde oturmak daha güvenli ve rahat. Mahalle hayatı çocuğu olan bekar bir kadın için siteye göre daha mı güvenli? Yaşadığımız yerde çevremizle kuracağımız ilişkilerin sınırları olmalı mı? Erkek arkadaşlarımızın eve girip çıkması sorun olur mu gibi ee, aslında hepimizin aklına gelen yüzlerce yüzlerce yüzlerce soru var. Şehirde yalnız yaşayan kadınlar fiziki şiddet tehdidiyle sınırlı olmayan korkuların kıskacındalar adeta davranışlarına bakışlarına silmiş bir ihtiyatla yaşıyorlar diyor Celen Nordoğlu ve mekana feminist açıdan bakan bu çalışmada İstanbul'da farklı sınıfsal ve kültürel konumlardan bekar kadınların bu meseleyle nasıl baş ettiklerini inceliyor. Buradan e, herkese tavsiye edelim. Son dönemlerde Türkiye'de kadınların özellikle teknoloji ve bilim alanlarında daha gelişmesi için yapılan ilginç programlar var. Bu programlardan iki tanesinden bahsedeceğiz. Bir tanesi kadın için teknoloji eğitmen eğitimi. Kadın için teknoloji projesi Habitat Derneği tarafından yürütülüyor. Kadınlara ücretsiz bilgisayar eğitimi vererek teknolojiyle yakınlaştırmayı hedefliyor. Bu eğitim Türkiye'nin çeşitli illerinde hatta tam olarak sayı vermek gerekirse 11 ilinde yürütülüyor. Adana, Adıyaman, Aydın, Bursa Hatay, Kayseri, Kırklareli Malatya, Manisa, Trabzon ve Şanlıurfa bu iller ve proje illerinde yaşayan gönüllü eğitmenler aracılığıyla kadınlara ulaştırılıyor eğitimin yeni dönemi Eylül'ün ilk haftasında başladı bir başka eğitimde Girişimcilik üzerine kadınların girişimcilik programı Biz Bize Derneği'nin 2018 Sonbahar Girişimcilik Programı başladı. Programa katılmak ve detayları için bizbize.com adresine başvurabilirsiniz. Bu iki eğitim haberinden sonra da kadın hakları ile ilgili şu andaki güncel haberlerimizin çoğunu en azından bitirmiş oluyoruz. Ve buradan bir kültürel miras haberine geçeceğiz. Hepimizi hüzünlendiren bir haber bu. Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan antik Hasankeyf'te tarihi eserler birer birer taşınıyor. Son olarak 12. yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen İmam Abdullah Zaviyesi de iki buçuk kilometre mesafeye taşındı. Doğan Haber Ajansından gelen habere göre Hasankeyf sakinleri bu taşınmayı seyrederken gözyaşlarını tutamadı aslında hepimizin gözyaşlarıyla izlediği bir süreç bu. Hasankeyf mücadelesi çok uzun süren bir mücadele oldu ve maalesef bu alanda tam olarak e, mutlu sona ulaştığımız söylenemez. Baraja kurban edilen Hasankeyf yakında bildiğiniz gibi sular altında kalacak. İlçenin dört bir yanındaki tarihi eserlerde bu nedenle yeni oluşturulan Arkeopark'a taşınıyor. Daha önce Zeynel Bey kümbeti ve Artuklu hamamının taşınmıştı. Sıra İmam Abdullah Zaviyesi'ne geldi. Bu ay da İmam Abdullah zaviyesi 1 saat 40 dakika mesafeye taşındı. Türbenin özel araçla geçişi sırasında ilçe sakinlerinin duygulanıp gözyaşı döktükleri görüldü. Çevre alanında oldukça ilginç haberlerimiz var. Bunlardan bir tanesi 49. Pasifik Adaları Forumundan. Pasifik ülkeleri 49. Pasifik Adaları Forumu için geçtiğimiz günlerde Nouru'da bir araya geldiler. İklim haberinin haberini okuyorum. Şu anda sizlere Pasifik bölgesindeki 18 ülkenin liderinin katıldığı forum, Bo Deklarasyonunun imzalanmasıyla sonuçlandı. Deklarasyonda Pasifik ülkeleri bölge için en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğu uyarısında bulundular. Amerika Birleşik Devletleri'ne de Paris Anlaşmasına dönme çağrısı yapıldı. Merkezin Pasifik Adaları Forum Sekreterisi ile yapılacak fiziklikte çalışmalarından sonra da 2019 ortalarında hizmete girmesi bekleniyor. Forumda kararlaştırıldı bu merkez. Avustralya'da Pasifik ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir Pasifik Füzyon Merkezi kurulacak ve bu merkez yasa dışı balıkçılık, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi güvenlik tehditlerini daha iyi tanımlamak birçok kaynaktan gelen bilgileri birleştirme ve bunlara gerekli cevabı vermek için Pasifik ülkelerine veri sağlama görevlerini yürütecek. Bir ilginç haberde Güney Kore'den trafiğe kapanan bir tünel ülkenin en büyük dikey tarım çiftliğine dönüştürüldü. Gelecekte gıda güvenliği sağlayacağı öngörülen topraksız ve güneşsiz tarımcılığa yatırım yapan Güneykare'de bunun için eskiden araçların geçtiği bir tünelin içine çiftlik kuruldu. Tünele ekilen meyve ve sebzeler toprak ve güneş ışığı olmadan büyüyorlar. Ülkenin en büyük dikey tarım çiftliğindeki ürünlerin gelişimi için güneş yerine pembe ışıklı led aydınlatmalar kullanılıyor. Seoul'un güneyine 190 km uzaklıkta olan tünel 1970 yılında inşa edilmiş Ülkenin endüstrileşmesinin bir sembolü olarak görülen tünel 2002 yılında da kapanmış. Kapalı alanda tarım odaklı çalışan bir firmanın geçtiğimiz yıl hükümetten tüneli kiralamasıyla bu yeni süreç başlamış ve tünel akıllı bir çiftliğe dönüştürülmüş. Çiftlikte mahsullerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için 20. yüzyılın en ünlü bestecilerinden biri olan Fransız Claude Debussy'nin Claire de Lune yani Ay ışığı eseri çalındığı belirtiliyor. Ee, sivil sayfaların haberi bu. Ee, Kaynak Yeşil Gazete son zamanlarda okuduğumuz en keyifli haberlerden biri oldu. 94.9 Açık Radyo'da diğer kanda Damla Özler'le berabersiniz. Ortam Rauf Kösümen bugün yok ama haftaya yine birlikte olacağız. Bir küçük müzik arası verelim ee, ve Nina Simone'dan Ain't Got No I Got Life adlı şarkıyı dinleyelim. Ben her gün burada yerleri temizliyorum, ancak beni görmüyorsunuz ama benim bir hayatım var diyen bir isyan şarkısı. Ardından yine beraberiz. Bu şarkı bir Black Freighter'in on bir şarkı. Bir tane albümümüzdeki Carnegie Hall albümümüzdeki çok yıl önceki bir şarkı. Bu şarkı, Bertolt Brecht ve Kurt Weill'in 1932'deki bir şarkı. And it's a story of Jenny in a flop house in Germany. We have transported Jiminy, uh, Jenny to a flop house in South Carolina. And Jenny has decided that she's going to kill everybody this night. Everybody that's coming to that flop house, she's going to kill them, and tomorrow she's going home. I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell, in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you'll never guess to who you're talking. Suddenly one night, there's a yell in the night, and you say, who's that kicking up a row? And then you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what the hell she got to grin for now? I'll tell you there's a shadow. The black fighter with the scar on the head will be coming in. and floors what the hell's wrong with you earn your keep here and you toss me your tips and look out at the ships but i'm counting your heads as i'm making the beds because there's nobody gonna sleep here not tonight honey nobody Suddenly one night, there's a yell in the night, and you say, what the hell could that have been? And then you see me kind of staring out the window, and you say, what the hell's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship. The Black Freighter turns around in the harbor, shooting guns from her. This cheap hotel standing up safe and sound And you yell, well, why do they spare that one? And you yell, why do they spare that one? All the night through, through the noise And to do you wonder, who's that person that lives up there? And then you see me stepping out in the morning looking nice with a ribbon in my hair, and the ship, the black fighter. are swarming with men coming out of the ghostly framework. they're moving in the shadows where no one can see and they're chaining up people and they're bringing them to me asking me kill them now or later what you want Nina? kill them now or later Noon by the clock And so still at the dock You can hear A foghorn miles away And in that quiet Of death I'll stay. And they pile up the bodies, and I'll say, that'll learn you. And the ship, the black fighter, disappears out to sea. 94.9 Açık Radyo'da Diyerkam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Bu hafta of gösemen yok ama haftaya yine birlikte olacağız. Bu hafta sosyal fayda dünyasına değinen haberlerimiz var ve bu haberlere devam ediyoruz. Japonya'dan iki haberimiz var ve ikisi de maalesef çok üzücü haberler. İlki Fukushima felaketinden 7 yıl sonra ilk resmi radyasyon ölümünün gerçekleştiğini söylüyorum. Ilgın Yorulmaz'ın BBC Türkçe'de çıkan haberi bu. Japonya'da hükümet ülkenin Çernobil vakası sayılan Fukushima nükleer felaketinin başlamasından 7 yıl sonra ilk resmi radyasyon ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Ee, ölen kişinin nükleer santralde kazadan kısa süre sonra ölçüm yapan 50'li yaşlardaki bir santral çalışanı olduğu belirlendi. O zamandan bu zamana Japon hükümeti radyasyona maruz kalmış 4 santral çalışanının kanser olduğunu açıklamıştı. Hükümet ilk defa kazanın sonrasında radyasyona bağlı bir ölüm vakası ve bunun tazminat ödemesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Hatırlayalım Japonya'da 42 adet kullanılabilir nükleer reaktör mevcut. Çoğu Fukushima dahil 50 milyon kişinin yaşadığı Tokyo ve çevresinde de elektrik verilen, veren bir şirket tarafından işletiliyor. Ee, Japonya'nın Pasifik kıyısında ve Tokyo'ya yaklaşık 300 km uzaklıktaki Fukushima'da Mart 2011'de 9 şiddetinde deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle santralde elektrikler kesilmiş, sürekli soğutulması gereken reaktör aşırı ısınıp erimişti. Ee, Japon nükleer enerji endüstrisinin imajı özellikle bu kazadan sonra o kadar kötüleşmiş ki Japon atom endüstrisi formuna göre 42 reaktörden şu an sadece 3'ü çalıştırılıyor. Japonya'daki nükleer santral karşıtları bu reaktörlerin kapalı kalmasını istiyor ve buna gerekçe olarak geçmişten de pek çok örnek sürüyorlar. Bu gerekçelerden en önemlisi geçen yıl Tokyo yakınlarında bir bölge mahkemesinin resmi adıyla Fukushima Daiichi bir nolu reaktör kazasında hükümetin ihmali olduğuna dair kararı mahkeme Fukushima'dan tahliye edilenlere yüklü tazminat ödenmesine de Hükmetmişti ee, örnek almak gerekiyor belki ders çıkarmak gerekiyor ancak e, Türkiye'deki nükleer enerji projeleri de tüm hız devam ediyor gibi görünüyorlar. Her ne kadar nükleer enerji karşıtı kampanya mücadeleyi sürdürse de burada da haberler şu anda çok iyi değil gibi. Japonya'dan ikinci haberimiz iklim değişikliği üzerine e, son 25 yılın en şiddetli tayfunu Jebi 10 kişinin ölümüne yol açtı. İklim değişikliği yıkıcı etkisini Japonya'da gösterdi. Jebi Tayfun'u Hyogo bölgesinin Kobe kentiyle Shikoku adasının Tokushima bölgesini vurdu. Japon hükümeti Tayfun'da 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı Yeşil Gazete'nin haberi. Bugün Yeşil Gazete'den bir bu haberimiz var. Bir tane de çok keyifli bir haberimiz var. Ee, tayfun nedeniyle 2 milyon insan için tahliye emri verildi. 1 milyondan fazla eve elektrik verilemediği belirtildi. Japonya'da son 25 yılda görülen en şiddetli tayfun olan Jebi nedeniyle çok sayıda ev ve işyeride hasar gördü. Osaka körfezi açıklarında bulunan Kansai Havaalanı'nın pisti ve terminal binasının zemin katı Su altında kaldı. Bir haberimizde kadınlarla ilgili İstanbul'dan gelecek uluslararası Alman İşbirliği Kurumundan bir haber. Kadın kadına bisiklet dostluğu projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve mülteci kadınlar birlikte pedal çevirdiler. Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu desteğiyle yürütülen Birlikte Güçlüyüz projesi kapsamında Mülteci Destek Merkezi Gönüllüsü Nur Şahin Kadın Kadına Bisiklet Dostluğu adlı projesinin ilkini İstanbul'da gerçekleştirdi. Farklı yetenek ve becerilere sahip yerli ve mülteci genç kadınlara kültürler arası öğrenme ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu projede teorik ve pratik bisiklet sürüş eğitimi verildi. Kadınlar aldıkları eğitimin ardından İstanbul'un çeşitli yerlerinde bisiklet sürmenin keyfini çıkardılar. Biraz geçmişine bakalım. Modemin birbirini gerçekten görmeye ve anlamaya dayalı bir iletişimin kurulması amacıyla gerçekleştirdiği Birlikte Güçlüyüz projesi kapsamında proje yazma eğitimi alan gençlerden biri şeymanur şahin ve Kadın Kadına Bisiklet Dostluğu projesi artık hayata geçmiş durumda. Bu amaçla içlerinde daha önce hiç bisiklet sürmemişlerinde yer aldığı 24 kadınla 4 hafta süren eğitimler ve sürüş etkinlikleri yapıldı. Son günlerde özellikle sosyal medyada çok popüler olan bir haber e, bu haberin yalnız gerçekten uygulamaya dönüşüp dönüşmeyeceğini ya da nasıl dönüşeceğini takip edeceğiz. Pet şişeni getir İstanbul kartını doldur uygulaması başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pet şişeleri geri dönüşüme kazandıracak çevreci bir hizmete geçeceklerini duyurdu. Bu kapsamda pet şişeyle İstanbul kart dolumu yapmak artık mümkün olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüme katkı sağlamak için yeni bir proje başlatacağını duyurdu ve bu duyuru çok büyük heyecanla karşılandı. Uygulama ile birlikte yolcular pet şişelerini uygulama için özel olarak tasarlanmış otomatları atarak İstanbul kart dolumu yapabilecekler. Dönüşüme destek olacak bu projede kaç pet şişenin ne kadar dolum yapacağı henüz açıklanmadı. Şu an mevcut İETT tarifesine göre metrobüs 3.85 lira, otobüs 2.60 lira. Bu projenin bir halkla ilişkiler çalışması olarak 3-5 yerde bir tür teftiş fırçası olarak mı yapılacağının yoksa gerçekten... Bir değişiklik yaratabilecek boyutlara mı ulaşacağını hep birlikte takip edip göreceğiz. Ancak umarız ki işe yarar bir şekilde kullanılabilir olsun. Çünkü İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işleniyor. Ee, bu rakamlar, büyük rakamlar bunların bir kısmının da e, bunların büyümesi hepimizin işine yarayacaktır. Türkiye'den bir başka haber sadece sayıları söylemek bile yeterli. Bunun üzerine çok e, yorum yapmak gerekmiyor ama e, Türkiye'den yurt dışına gidenlerin sayısı %42'lik artışla 253 bin kişiyi buldu. Bu da son zamanlarda e, sosyal medyada çok sık gördüğümüz bir haber. Türkiye'de yıllık göç istatistikleri ilk kez idari kayıtlar üzerinden üretildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık tarihi referans alınarak üretilen istatistiklere göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı da 2017 yılında bir önceki yıla göre %22 oranında arttı. Bu, Nüfusumuzun özellikle gençlerini ve kadınlarını kaybediyor gibi görünüyoruz. Çünkü göç edenlerin %12.3'ü 25-29 yaş grubu aralığında ve ardından da 20-24 yaş aralığı izliyor. Kadınlar da göç edenlerin yarısından fazlasını oluşturuyor. İngiltere'den ve hayvan hakları alanına dair Keyif verici bir e, haberimiz var. İngiltere kedi ve köpek yavrularının pet shoplarda satışını yasaklıyor. E, Yeşil Gazete'den bir tane de keyifli haberimiz var demiştim işte o da bu. İngiltere hükümeti 6 aydan küçük kedi ve köpek yavrularının dükkanlarda ve ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satılmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Hayvan hakları kampanyaları tarafından savunulup hükümetten destek bulan öneriler yasalaştığında... 6 aylıktan küçük kedi ve köpek yavruları ancak hayvan barınakları ya da doğrudan yetiştiricilerden alınabilecek. Ee, henüz danışma aşamasındaki düzenleme yavru, kedi ve köpekleri korumaya yönelik. Şu anki düzenlemeye bakılırsa ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyorlar ancak bu yasa geçtiği zaman bu hakları ortadan kalkacak hayvan hakları savunucuları 3. şahıslar ve dükkanlarda satılan yavruların annelerinden erken ayrılmasının oradan oraya taşınmasının ve uygun olmayan koşullarda tutulmasının birçok sağlık sorununa yol açabildiğine dikkat çekiyorlar zaten almayın sahiplenin hatta almayın evlat edinin diyelim e, bu kanunla da Lucy Kanunu bu arada. Neden Lucy Kanunu? Çünkü e, kampanya yürüten hayvan hakları hareketi e, kampanyasının adını Lucy Kanunu olarak koymuştu. E, adını bir köpek üretim çiftliğinde kötü koşullarda büyüyen bir köpek yavrusundan alıyor. Grup önerilerini yaklaşık 150 bin imzalı bir dilekçe ile sundu ve öneriler parlamentoda görüşüldü. Son haberimiz. Turizmde gıda israfına turuncu bayrakla dur deniyor. Gıda israfı özellikle her şey dahil turizmin yapıldığı işletmelerde çok ciddi bir problem. Gıda israfını önleme ve bilinçlendirme platformu önceliğinde başlatılan ve pek çok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla da güçlenen turizmde gıda israfını önleme uygulamaları Tüm hızıyla artarak devam ediyor. Turizm işletmeleri de e, katılmaya başladı ve destek vermeye başladı. Sloganı ise her şey dahil israf hariç. Destekleyelim. E, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, TÜRSAP, Türkiye Otelciler Federasyonu yani TÜROFED, Türkiye Aşçılar Federasyonu, TAFET ve tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, TAŞPAKON gibi sivil toplum kuruluşları var bu kampanyanın ardında. Yani bundan sonra tatil için gideceğimiz yerleri seçerken sadece deniz için mavi bayrağı değil, aynı zamanda gıda israfına karşı yaptıkları uygulamaları da belirten turuncu bayrağı da arayalım. Diğer kamda bugünlük haberlerimiz sona erdi. Haftaya sosyal fayda alanına dair haberler, tartışmalar, kampanyalar üzerine fikir yürütmek, birlikte düşünmek üzere yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.